رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث ربي زدني علما ve فهمه ve بالصالحين bil بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذي حات ابراهيم شي ربه ان اتاه الله الملك إذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي وامييت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتبها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم فقيمتي جماعه المسلمين اخوان الدين İlk insan olan Adem Aleyhisselam'la birlikte başlayan bir mücadele var. Ve bu mücadele kıyamet sabahına kadar da devam edecek olan mücadeledir. Bu mücadele hak ile batıl arasında yapılan bir mücadeledir. Hak tarafını temsil edenler Allah ve onun göndermiş olduğu dini kabul edenlerdir. Batıl tarafını temsil edenler ise şeytan ve onun yoluna uyanlardır. Şüphesiz müminler hak tarafını temsil ediyorlar. Ve bu mücadele evvela Allah'u azıyımışan ile şeytan arasında başlamıştır. Tarih boyunca da devam ede gelmiştir Müslümanlar. Şu anda dahi şu zamanda dahi bu mücadele çok açık bir şekilde kendisini göstermektedir. Hak tarafını temsil edenler, hakkın yolunda olduklarını savunanlar hakkın tarafını tutanlar ile şeytan taraftarı olanlar şeytanın yolunda gidenler ve şeytanı temsil edenler arasında devam ediyor nasıl başlamış bu dava Allahu Azimuşşan Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman bütün meleklere ve İblis'e emretti. Estaizu billah. Ve iz kâle rabbuke lil cüdû li Meleklere buyurdu ki Allah'u u Azimuşşan derhal Adem'e secde edin. Fesecedû. Allahu u Azimuşşan'ın emrini melekler hemen yerine getirerek secdeye kapandılar. İlla İblis. İblis dimdik ayakta kaldı. İblis bu emri yerine getirmedi. Kale ya iblisu, Allahu Azimüşşan buyuruyor ki, Ey iblis, ma mena'ke ellâ tescude iz emertük. Ben emrettiğim zaman, secde etmekten seni alıkoyan nedir? Benim emrime niye uymadın? Estekberte emkunte minel alîn. Kibillendin mi? Yoksa çok büyük bir makamda olduğunu mu zannediyorsun? Çok ulu bir makamda olduğunu mu zannediyorsun? Allah-u Azimuşşan'ın bu emrine uymadığından dolayı şeytana vermiş olduğu ceza nedir? Kâle hruc minhâ. Derhal... Cennetimden ve benim rahmetimden çıkıp gideceksin. Derhal benim rahmetimden uzaklaş. Ve inne aleyke laneti ila yevmiddin Kıyamete kadar benim lanetim senin üzerinedir. Neden? Söz dinlemedin. Neden? kibirlendin? benim emrime karşı geldin benim emrime uymadın hatta onu benimsemedin kabul etmedin diye şeytan ne dedi peki bunun üzerine şeytan da dedi ki ya Rabbi bana izin ver yeniden insanların ve hayvanatın diriltileceği ahiret gününe kadar bana müsaade et beni cezalandırma benim hareketlerimde istediğimi yapmama müsaade et dedi. Zaten ben senin tarafından laletlendim, kovuldum. Fakat senden isteğim odur ki yeniden diriltileceğimiz güne kadar bana müsaade et. Allahu Azze Yüce'muşanda "Fe'ninnî ilâ yevmi yub'asûn. Kâle inneke Allahu Azze buyurdu ki belirli bir güne kadar sana müsaade. Bakalım ne yapacaksın. Allahu azimü karşı bir baş kaldırı var. Allahu azimü şan'la mücadeleye girme işi şeytan tarafından ilk defa yapılmış ve ortaya atılmıştır. O zaman şeytan işte şunu söyledi. Le'akudanna lehum sıratakal mustakim. Ya Rabbi senin dost doğru olan yoluna yani İslam davasının önüne türlü tuzaklar kuracağım. İslam hakim olmasın diye, Kur'an ve Kitabullah gönüllerde yer tutmasın diye, dimalarda yer bulmasın diye onları kandırmak için her türlü plan, program yapacağım, tuzak kuracağım lâ'ati enhum min ve min halfihim o insan oğluna önden geleceğim arkadan geleceğim ve eymanihim ve sağdan geleceğim soldan geleceğim ve lâ tecidu çoklarını sana karşı şükreden kul olarak bulamayacaksın yani sağdan soldan önden arkadan geleceğim demek türlü türlü planlar yapacağım Tüllü tüllü programlar yapacağım. Akla hayale gelmeyecek şekilde onları yoldan çıkartmak için gereken her yolu deneyeceğim. Senin kullarını saptırmak için, senin kullarını senin dininden uzaklaştırmak için, senin kitabından uzaklaştırmak için, senin kıblenden çevirmek için her türlü yola başvuracağım demiştir şeytan. Allahu Azimüşşan'a. Ve bu şekilde hak ve batıl mücadelesi başlamıştır Müslümanlar. Hakkı temsil edenler Allah taraftarı olanlardır. Allah'ın adamlarıdır. Batılı temsil edenler şeytan taraftarlarıdır. Onlar da şeytanın adamlarıdır. Bu mücadele tarih boyu devam etmiş dedik. İşte size tarihten bir misal daha. İbrahim aleyhisselam Allah'ın taraftarı olan ve onun görevlendirmiş olduğu güzel bir kuldur. Allahu Azimuşşan'ın yoluna davet ediyor. Kurtuluşa davet ediyor insanları. Kendi elleriyle yapmış, şekil vermiş oldukları putlara tapmaktansa alemleri yaratan, her şeyi elinde tutan Allah-u Azim'e ne tapmayı, ona kul olmayı insanlara teşvik ediyor, öğretiyor. İbrahim güzel bir kul. Onun karşısında ise kim var? O gün şeytanı temsil eden, o gün batılı temsil eden Nemrut var. O da ilahlık taslayan bir zalim. Kendi yaratılışına bakmadan kendi zavallılığına eksiklikler içinde olduğuna bakmadan ilahlık taslayan zalim Nemrut işte bir gün İbrahim aleyhisselamla Nemrut arasında geçen hadiseyi ve konuşmayı Allahu Azimuşşan Bakara suresinde bize hikaye ediyor Estaizu billahi bismillah elem tara ilerlezi hacca ibrahime fi rabbihi en atahullahul mulk Allahu azze ve şan buyuruyor ki Habibim Ahmed ve Nebiyim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görmedin mi diyor? Yani kesin olarak görecek kadar bilgi sahibi olmadın mı? İşte Mevla anlatıyor Neyi? Kendisine mülk verilen, padişahlık verilen o gün kraldı Nemrut. Peygamberlik verdi diye Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni görmedin mi diyor. Nemrut ile İbrahim arasında Rabbi ile ilgili mücadeleye konuşmaya giren o Nemrut'u duymadın mı? Bunun haberi gelmedi mi sana? Neydi ya Rabbi? Öğrenelim. İdkale İbrahim'u. İbrahim şöyle söylemişti Rabbi yellezi ve yumid Ben öyle bir Allah'a inanıyorum ki Benim Allah'ım öyle bir Allah ki Öldüren ve dirilten O'dur Seni de öldüren dirilten O'dur Beni de öldürecek diriltecek O'dur Bütün kainatın kudreti, mülkü Rabbimin elindedir Hadi bakalım sen Allah'lık taslıyordun. Sen Allah'lık, ilahlık taslıyordun ya hani. Benim Rabbim öldürüyor ve diriltiyor. Ne diyeceksin? Yani ey Nemrut, bırak şeytanın bu kandırmacasını. Seni kandırmış, seni yoldan çıkarmış. Bırak bunu da. ''Beni ve seni yaratan, sonra öldürecek olan, sonra yeniden diriltecek olan Allah'a iman et.'' ''Bırak bu yanlışlığı.'' diyor İbrahim aleyhisselam. Bakın Nemrut ne diyor? ''Kâle ene uhyi ve ümit, ''Ben de öldürür ve diriltirim.'' ''Senin Rabbin öldürüyor ve diriltiyorsa ben de öldürürüm, diriltirim.'' E ''Nasıl yapacaksın ey Nemrut?'' Tefsir kitaplarında yazdığına göre Nemrut ölüm mahkumu, ölüme mahkum olmuş, idama mahkum olmuş iki kişiyi zindandan getirilmesini emrediyor. İki insan getiriyorlar zindandan. Birisini yedirip içirilmesini, mal mülk vererek salı verilmesini emrediyor. İdama mahkum olmuş bir mahkumu yediriyorlar, içiriyorlar, mülk de veriyorlar, mal da veriyorlar, para da veriyorlar, sermaye de veriyorlar ve onu salı veriyorlar, hürriyetine kavuşturuyor. Öbürsünü de derhal öldürülmesini emrediyor, derhal kellesini vurun diyor, onu da öldürüyor. Dönüyor İbrahim'e diyor ki işte bak, ben de birisini dirilttim, birisini öldürdüm diyor. Yani o idama mahkum olmuş tamamen artık hayat yaşama şansı kalmamış olan insana yeniden yaşama şansı vererek onu göya diriltmiş oluyor. Öbürsünü de öldürüyor işte ben de öldürdüm dirilttim diyor. Allah Allah. İbrahim Aleyhisselam bakıyor ki aslında hiç konuşulmaması gereken bir insan çünkü mantık yok bu adamda. Öldürmenin ve diriltmenin daha ne olduğunu anlamamış, anlayamamış adam. Yoktan var etmektir. Yaratmak, diriltmek, canı bedeninden ayrılmış olan bir insan, hayvan veya bir canlıyı diriltmektir. Onu da yapacak olan yalnızca Allah-u şandır. Eğer insanın elinde olsa diriltmek, Nice sevdiklerimizi kendi ellerimizle toprağa gömüyoruz değil mi? Diritmez miyiz onları? Eğer insanın eline verilmiş olsa bu iş, sevdiklerimizi kendi ellerimizle toprağa gömer miyiz Müslümanlar? Hayır. Allahu Azimuşşan'a aittir. Arkasından İbrahim aleyhisselam diyor ki, peki ama, Kale İbrahimu fe innallâhe ye'tî bis şemsi minel meşriki'' ''Peki ama benim inandığım Allah Celle Celaluhu her gün güneşi doğu tarafından doğduruyor, çıkartıyor.'' ''Fe'ti bihâ minel mağdibi'' ''Eğer senin elinde biraz güç varsa, biraz kuvvet varsa Allahlık taslıyorsun ya'' Biraz gücüm ve kuvvetim varsa, haydi bakalım. Sen de bir gün güneşi batı tarafından doğdur, batı tarafından gelsin güneş, aydınlatsın dünyayı. Ha? bunu yapabilir misin? Ha, o zaman Nemrut teslim oluyor. Teslim oluyor derken iman ediyor da değil ha. Ya derhal bunu ateşe atın, yakın diyor diri diri. Hak batıl mücadelesi. O gün Hakk'ı temsil eden Allah'ın taraftarı olan İbrahim'di, batılı temsil eden şeytanın taraftarı olan da Nemrut'tu. Bu böylece tarihte devam etti. İşte size tarihten bir misal daha. Hazreti Musa aleyhisselam büyük peygamberlerden, ve Allah'u Azimuşşan'ın insanlar arasından seçmiş ve onu peygamber olarak görevlendirmiş olduğu bir insan. Allah'u Azimuşşan'ın davasına sahip çıkan bir insan yani. Canı pahasına, İslam davasına sahip çıkan bir insan. Hazreti Musa. O gün... Musa aleyhisselam Allah'ın tarafını, yani hak tarafını temsil ediyordu. Fakat onun karşısında da batılı temsil eden bir insan vardı. Kimdi o? Firavun. Firavun. Gelin görün ki, Firavun da aynı Nemrut gibi, şu yeryüzünde, Allah'lık, ilahlık taslayan zavallı, akılsız bir insan. Evet. Firavun, ''Ene rabbukumul e'la'' diyordu. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle. Yani, ben en büyük ilahınızım sizin. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyordu. Niye böyle diyorsun ey Firavun? Çünkü görmüyor musun? Bütün halkım benim emrimde çalışıyor. Ben onları yediriyorum. Ben biraz onlara rızık, yemek, bir şeyler vermesem, yiyecek, karınlarını doyuracak kadar bir şey vermesem, açlıktan ölüp giderler. O zaman rızıklarını ben veriyorum. Ben onları giydiriyorum. Yani dört metre bez vermesem, altlarına üstlerine elbise yapacak kadar bir bezi ikram etmesem onlara bu ikramda bulunmasam onlar çıplak dolaşırlar o zaman ben onları giydiriyorum ben onları öldürüyorum istediğimi vurun kellesini diyorum gitti sorgu yok Kimse hesap soramaz firavuna böyle bir zalim bunun içinde şeytanın kandırdığı şeytanın tarafına safına çekmeyi becerdiği, başardığı bir insandır firavun. Firavun da o gün şeytan tarafını yani batılı temsil ediyordu. Kur'an-ı Kerim'de peygamber olarak en çok bahsedilen, uzun uzadıya anlatılan peygamberlerden en önemlisi Musa peygamberdir. Onun hikayesini Kur'an-ı Kerim'de Allahu Azimuşşan uzun uzadıya anlatmıştır. Çok önemli bir olay çünkü hak batıl mücadelesini kullar iyi anlasınlar. Hakkı temsil edenlerle batılı temsil edenler arasındaki zihniyeti çok iyi kavrasınlar diye. Allahu Azimuşşan'ın taraftarlarının zihniyetiyle şeytan taraftarının zihniyeti ney? Hareket ve düşünce tarzları nedir? Bunları çok iyi bilsinler, benimsesinler diye kullar. Musa Aleyhisselam'la Firavun arasında geçen olayları çok yerde, çoğu yerde Allahuazzam uşan defalarca anlatıyor. Allah Resulü olan Hazreti Musa Firavun'un karşısına dikilip "Ey Firavun! Anlaşılıyor ki seni de şeytan kandırmış. Fakat söylediğin söz de tutarlı değil, yaptığın davranışlar da bir insana yakışır davranışlar değil. Sen gel bu davandan vazgeç. Seni beri ve bütün kainatı yaratan, rızıklandıran, yediren, içiren, yaşatan Allahu u kul ol, ona iman et ve kurtul dediği zaman Firavun, Musa Aleyhisselam'ın da derhal ya öldürülmesini veyahutta memleketin dışına çıkartılarak sürgün edilmesini emretmiştir. Hakbatıl batıl mücadelesi. Musa Aleyhisselam kendisine inananlarla birlikte memleketten çıkmak zorunda kalmış, sürgün edilmiş ve öylece ancak Firavun'un zulmünden kurtulmuştur. Tarih boyunca devam etmiştir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devri. Bir yanda Allahu u Azimuşşan'ın tarafı olan hak tarafını temsil eden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür tarafta şeytan tarafını temsil eden batıl tarafın temsilcisi olan Ebu Cehil ve Ebu Cehil kapalılar. Mücadele devam etti. Allah-u emrine, onun cennetine, onun dosdoğru olan, kurtuluş yolu olan yoluna peygamber efendimiz onları davet ederken, onlar inat ediyor, Allah'ın dinine girmedikleri gibi Allah'ın dinini nasıl engelleriz, Allah'ın kitabını nasıl ortadan kaldırırız, Allah'ın peygamberine nasıl zarar veririz de şunun sesini kısarız düşüncesiyle akla hayale gelmedik plan ve programlar ortaya koymuşlardır. Hatta ve hatta kendilerini zulmetten karanlıktan insanlık dışı hayattan kurtarmak için elini uzatan o güzeller güzeli peygamberi öldürmeye canına bile kastetmişlerdir. Bunlar tarihte olmuş olaylar. Birçok defalar okumuş veya duymuş bunları hep dinlemişsinizdir. Bunlar hak batıl mücadelesidir. Ve hakkı temsil edenlerle batılı temsil edenler arasında bu mücadele devam etmiş gelmiştir bu zamana kadar. Peki bu zamanda acaba bu mücadele yok mudur? Bu mücadeleye son mu verilmiştir acaba zamanımızda? yoksa yine hakkı temsil eden hakkın taraftarı olan hakkın hakim olması için çalışan bir grupla batılı temsil eden şeytana kendilerini uydurmuş olan şeytanın yolunda olan bu şekilde Allah muhafaza cehenneme kadar şeytandan birlikte sürüklenecek olan bir grup var mıdır aralarında mücadele devam ediyor mu cemaati müslümin Üzülerek de olsa bu mücadelenin devam ettiğini görüyoruz ve bu mücadelenin devam ettiğine günlük gazetelerden ve televizyon ekranlarından şahit oluyoruz. Evet bugün bile hala Allahu u Azimuşşan'ın dini ortadan kalksın, Müslümanların hepsi bu dinden vazgeçsin, Kitabullah Kur'an-ı Kerim dimalardan ve gönüllerden silinsin kalksın. Onun kalkması için ne gerekiyorsa yapılsın. Gerekirse eski devirlere denilsin. Kur'an-ı Kerim yeniden insanların okuması için, insanların anlaması için gönderilmiş olan Kur'an-ı Kerim yeniden yasaklansın. Yeniden İslam'ı anlatan, öğreten kurumlar, müesseseler ortadan kaldırırsın, darmadağınık edilsin. Yeniden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan inanç sarsılsın ve hatta kökünden yok olsun diye mücadele devam ediyor Müslümanlar. Maalesef devam ediyor. Hala şu günde bile şu insanları en doğru yola ileten, insanlara insanlığını yeniden hatırlatan Kur'an-ı Kerim, şu Allahu u Azimuşşan'ın göndermiş olduğu bir kitap ki hiçbir benzeri yapılamamıştır, yapılamayacaktır. Çünkü Allah'ın kelamıdır bu. Hiç tahrif edilmemiştir ve edilemeyecektir. Çünkü Allah'ın korumasındadır bu. Ve onda hiçbir şüphe yoktur. İşte şu Kur'an-ı Kerim'in emirlerine ve yasaklarına, şu Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine, şu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine hare geri kalmışlık diye, geri kalmış zihniyet diye saldıran, zavallı, akılsız insanların olduğunu müşahede ediyoruz Müslümanlar. İslam dininin anlatılması ve öğretilmesi için çünkü İslam dinini yaşayınca insan insan oluyor. Allahu Azze göndermiş olduğu en nadide sistemdir İslam sistemi. Bunu kabul etmiş insanlarız elhamdülillah. İslam Dini anlatılsın, öğretilsin. Bakın çocuklarımız İslam'dan habersiz yaşıyorlar. Onun için kimisi bir tarafta köprü altında balı çekerken, kimisi arabaların içinde teyp hırsızlığı yapıyor. Kimisi efendim kalabalık yerlerde, insanların cebinden, insanların alnının terini, emeğini alıp götürüyor. Kimisi insanın evine giriyor, insanın evinden korkulacak vaziyette... Korkulacak şekilde insan insanlık dışı hareket ve tavırlar içinde bulunuyor. Evlatlarımıza İslam'ı öğretmezseniz, haram şudur, helal şudur evladım, sana ait olmayan bir şeye elini uzatma yavrum demezseniz, öğretmezseniz olacak bu. Toplum bu, bu şekilde olacaktır. Yine siz dua edin. Köşe başlarında eli bıçaklı sizleri bekleyen, sizi kesecek, doğruyacak kanlınızı deşecek insanların, insanlarla daha helüs karşılaşmadığınıza siz çok dua edin. Allah tanımaz bir toplumun yapacağı, olacağı budur. Allahu Azimuşşan'dan hayatını uzaklaştırmış, onun sisteminden uzak bir hayat yaşayan, kendisini, ruhunu, beynini şeytana teslim etmiş, şeytana kiralık olarak vermiş olan, Toplumdan yetişecek evlatlar, yavrular bu olacaktır, normaldir. Ha, biz ne diyoruz? Gelin senin evladına da benim evladıma da biz hakkı anlatalım. Biz insanlığın nasıl olması gerektiğini anlatalım. Güzelliği, hoşgörüyü, güler yüzü, samimiyeti, muhabbeti, dostluğu anlatalım da bu çocuklar... Bu çocuklar bizi gördükleri zaman büyüklerine saygı, küçüklerine muhabbetle, sevgiyle sahip çıksınlar. Kendisine ait olmayan herhangi bir mala veya herhangi bir cana, herhangi bir ırza dönüp bakmasınlar. Güzel bir toplum oluşsun, insanları seven, insanlar arasında güzel bir diyalog oluşsun dediğimiz zaman hayır. Kesinlikle olmaz siz geri kafalısınız siz çocuklarımızı da geri kafala yapacaksınız siz çocuklarımızın da beynini örümcek beyimli yapacaksınız diye hop kalkıp hop oturan zavallı insanlar maalesef kendilerini şeytanın safına sokmuş olan insanlardır şeytan taraftarıdır. Ama şunu söyleyerek bitirelim. Allahu Azim şu buyuruyor ki: "Ulaike hizbu şeytan." İşte bu saydığımız, bu vasıfta olan insanlar şeytanın tarafını seçmiş insanlardır. Şeytanın taraftarı bunlar. Fakat şunu iyi bilin ki, "Ela inne hizbe şeytani humul hasiru." Şeytanın taraftarında olanlar kesinlikle rezil olacaklardır. Hüsrana uğrayacaklardır. Bu dünyada da ahirette de rahat yüzü görmeyecekler diyor Allah Celle Celaluhu. Ama bu yandan ulaike hizbullah, Allahu Azimuşşan'ın dinine sarılan bağlanan insanlar, Allahu Azimuşşan'ın dini hakim olsun diye, karınca kaderince, kendi elinden geldiği şekilde, bu işe destek veren insanlar var ya, işte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Ela inne hizballahihumul muhlihû. Dikkat edin ve çok dikkatle dinleyin ki hiç unutmayın Allah'ın taraftarı olanlar kurtuluşa erecek olanlar onlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim bizi bu imandan bu ikrardan ayırmasın inşallah. Rabbim bu imanına ölmeyi bizleri nasip etsin inşallah. Şu hayatımızda şu kısacık ömrümüzde Allah'ın taraftarı olmanın bilincinde ve ona göğsümüzü gere gere bunu her tarafta ilan ederek söylemeyi bizlere nasip etsin inşallah. Rabbim şeytana uymaktan, şeytanın taraftarlarına tabi olmaktan, onların safında yer tutmaktan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Rabbim cümlemizi dini mübini İslam'a hadim eylesin. Çocuklarımızı salih evlatlar eylesin. Kötü niyetli insanların kandırmasından onları muhafaza eylesin. Rabbim cümlemizi kendi yolunda daim ve kaim eylesin. Amin, amin, amin. Bi Seyyidül seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.